Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillahi nahmduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina Man fala mudilla lahu yudlil fala hadiya lahu Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu 'abduhu wa Ya la illa Ama ben, değerli kardeşlerim, 59. konu, 125. dersi görüyoruz. Konumuz, geçen haftaki konunun çıkarılacak dersleri. Geçen hafta Hayber'e gidiş ve ilk kalenin Na'im adındaki en önemli, en güçlü kalenin fethedilmesi idi. Ali İbni Ebi Talip, radıyallahu anh tarafından, fethedilmesi idi bu konudan bahsettik şimdi bundan anlayacak bahsettiğimiz o konulardan alacak dersler nelerdir ondan bahsedeceğiz birincisi sabah vaktinde kork, düşmanı korkutmak ve zafer elde edebilmek bunu ortaya çıkartabilmek için sabah vaktinde baskın yapmak çok tesirlidir etkili bir şeydir. Bu da aleyhissalatü vesselamın düşmanlarına karşı uyguladığı bir metod. Sabah baskını yapıyor. Bununla ümmete hem peygamberi, nebevi, askeri bir fıkıh, bir anlayış öğretiyor. Aleyhissalatü vesselam. Böyle yaparak. Çünkü bu dinin düşmanlarının saflarını yaparak bugün saflar, karşında saflar olmasa da düşmanların bulunduğu yeri, onların konumlarını, onların güçlerini, kuvvetlerini bozmada çok büyük bir tesiri vardır. Sabahleyin baskın yapmanı. Evet. İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadiste, geçen hafta detaylıca söyledik. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan diyor ki aleyhissalatu vesselam bir kavme geldiği zaman bir topluluğa geceleyin geldiği zaman sabah oluncaya kadar onlara baskın yapmazdı sabah olduğu zaman baskın yapardı evet. bir de baskından önce gözettiği bir şey var burası çok önemli ezan sesini dinlemesi bir yere vardığı zaman baskın yapacağında ezanı dinliyor Yani ezan okunuyor mu? Okunmuyor mu? Bununla ilgili İbni İshak, siyerci İbni İshak şöyle diyor. Ezanı duyduğu zaman aleyhissalatü vesselam tutardı. Yani baskın yapmazdı. Kendisini tutardı. O beldeye, o karyeye, köye, o ahaliye baskın yapmazdı. Eğer ezanı de duymazsa sabahleyin oraya baskın yapardı diyor. Biz diyor Hayber'e, Hayber'e indik. Yani Hayber'in bulunduğu, o Yahudilerin bulunduğu e, mıntıkaya, bölgeye e, konakladık. Aleyhisselatu vesselam sabah oluncaya kadar geceyi geçirdi. Ezan, işi, ezanı duymadı. Sonra onlara bir mektup gönderiyor sabah olunca bekliyor, ezanı da dönmüyor ondan sonra onlara bir mektup gönderiyor bir yazgı kendilerini İslam'a davet eden ve kendi kitaplarında kendisinin yani aleyhissalatü vesselamın sıfatlarının anlatıldığı aleyhissalatü vesselamdan bahseden kendi kitaplarını hatırlatır bir şekilde. Çünkü kendi kitaplarında aleyhissalatü vesselamın özellikleri vardı, sıfatları vardı ayet Bunu de söylüyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. اَلَّذ۪ينَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Onlar, yani Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Kendi çocuklarını Tanıdıkları gibi tanıdılar. Öz çocuklarını. Bir insan kendi öz çocuğunu Nasıl tanı? Tepeden tırna, Her şeyini iyi biliyor. Onlar da peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlar, biliyorlar. Kendi kitaplarından haberleri var ama ne yapmıyorlar? İman etmiyorlar. İşte Aleyhisselatü Vesselam onları Hayber ahalisini İslam'a çağıran ve kendi kitaplarındaki kendisinden bahseden özelliklerini onlara hatırlatır bir şekilde bir yazı gönderiyor, bir mektup gönderiyor. Evet. Sonra diyor ki sahabe, Aleyhissalatü Vesselam binitine bindi. Biz de bindik diyor. Onun arkasına biniyorlar. bu Talha ile birlikte bu sahabe biniyor. Selame bin Ekber. Diyor ki benim diyor ayağım Aleyhissalatü Vesselam'ın ayağına böyle binitin arkasında çarpıyordu diyor. Temas ediyordu diyor. Öyle birlikte gidiyorlar yani. Sonra Hayber'in işçileriyle karşılaşıyorlar sabah erken vakitte. Onlar küreklerini kazmalarını almış bir vaziyette. Küfelerini de, hani küfe sırtlarına bağladıkları o büyük sepetler var ya. Onlar almış bir vaziyette gidiyorlar. Çalışmak için. Sonra birden aleyhissalatü vesselam ve orduyu görünce Muhammed ve ordusu, Muhammed ve ordusu deyip hemen içeriye kaçıyorlar. Kavimlerini yani Yahudilerini, soydaşlarını ve E, dindaşlarını uyarmak için içeriye gidiyorlar. Korkarak. Arkalarına dönüp kaçıyorlar yani. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Allahu akbar. Tekbir getiriyor. Hayber, yani Hayber'in ahalisi harap oldu. Diyor. Hayber harap oldu. Biz diyor bir yere indiğimiz zaman bir kavmin sahasına bulunduğu yere indiğimiz zaman oranın diyor yani uyarılanların sabahı ne kadar kötü olmuştur ne acı bir şey. Daveti de kabul etmedikleri zaman, İslam davetini kabul etmediklerinde ezan da okunmuyor ise, oraya baskın yapılır, işte onların hali harap olmuştur. An-ı Sala'nın bunu dileğiyle. Gerçekten de harap oluyor. Onlar inatla İslam'ı kabul etmedikleri gibi bir de ihanetlerine, tuzaklarına devam ediyorlar. Ne yapıyorlar? Geçen hafta söylediğim gibi o Naim kalesinin tepesinden bir tane adam Mihrab adındaki adam Mihrab adındaki onların ileri gelenlerinden bir tanesi bir el değirmenini atıp bir Müslümanı şehit ediyor. Şimdi değerli kardeşlerim sabah baskınının etkisi var ama İbn İsa'nın da söylediği gibi ezan sesi başka hadislerde de var. Ali Sina aleyhisselam hep ezanı dinliyor. Şimdi sözüm onlara ahmaklar. Ezan okunsa da okunmasa da bir yeri küfür beldesi olarak ilan ediyorlar. Bu onların cahil olduğundan, ilimden anlamadıklarından işaret ediyor. İlimden anlamadıklarını gösteriyor. Yani aleyhissalatü vesselamın ve sahabelerin hep uygulamaları böyle. Dinliyorlar, ezan okunuyor mu okunmuyor. O belde ister İslam'a göre yönetilsin ister yönetilmesin. Önemli değil. Ezan okunuyor. Ve İslam'ın şiarları da varsa orası İslam beldesidir. Orası İslam beldesidir. Dikkat edin. Tabii ki temennimiz İslam'a göre yönetilmesi. Öyle olması gerekiyor. E yönetim öyle değilse. E, halk Müslüman. Ezan okunuyor. Ezan açıktan okunuyor. Ve İslam'ın başka şiarları da var. Orası İslam beldesidir kardeşim. Bunu böyle söylüyor alemde. Avrupa'da şimdi Almanya'da, soruyorum Almanları bilenler, oraları bilenler, bilirler. Almanya'da ezanı açıktan okuyabilir miyiz? Okutuyorlar mı? Mümkün değil. Çanları çalıyor, o çanları açıktan. Hem de söylediklerine göre her saat başı, saatin e, sayı adedince, subhanallah, ama ezana izin vermiyorlar. Niye? E küfür beldesi, kardeşim işte orası. Küfür beldesi, subhanallah. Subhanallah. Demek ki ezan çok önemli bir alamet. Ya Haybere gidiyor. Hayber'in Yahudi olduğunu biliyor bak. Bak bir daha düşünelim. Hayber'in Yahudi olduğunu, onların ihanet ehli olduğunu biliyor. Sabah sabah kadar bekliyor. Acaba ezan okunacak mı diye. Acaba yani onlardan Müslümanlar var mı diye belki de. Yani bu çok önemli bir alamet kardeşler. Ama insanlardan cahiller, sefih. Yani anlamayan beyinsiz kimseler ezan okunsa da okunmasa da hiç önemli değil. Onlara göre tüm beldeyi kafir ilan ediyor. Yani ötücüsü de dahil. Oradaki de kafir ilan ediyor. Darül harp. Yani harp yapılacak bir yer ilan ediyor. Bu onların akıllarının kıtlığından. Allah böyle yanlış anlamalardan, yanlış yorum ve tevillerden ve saklantılardan, daha Daha fazlası saplantılardan bizi korusun. Bizi ve de değerli kardeşlerimizi korusun. Müslümanların hepsini korusun. Temennimiz o. Evet. İkincisi kardeşlerim, ikinci alınacak ders, savaştan önce dua etmenin tesiri. Dua etmek çok önemli. Çünkü savaştan önce e, orduların karşılaşması esnasında İcabet anı var. Duanın kabul edilmesi söz konusu. <gülüyor> Ali Sıratü'sram hayberi şöyle gözetlediğinde teftiş edip kontrol ettiğinde ashabına daha bir şey yaptırmadan önce dua ediyor. Hem de öyle veciz dualar ediyor ki Allahumme Rabbes semavat es-seb'a ey Allah'ım 7 kat semanın Rabbi olan Allah'ım. Ve mâ ve o gökyüklerin 7 kat semanın gölgelendirdiği şeylerin Rabbi olan Allah'ım. Ve Rabbel Arâdîn Ve gay 7 kat yerin. Yerde 7 kat. Yerde 7 kat. Hem bu hadiste hem de başka hadislerde geliyor. Ayrıca Kur'an'dan da şahidi var. Kur'an'da hep göğün 7 kat olduğundan bahseder. E, yerinde ve mithlehunne ifadesiyle Tarak suresinde geliyor ayet-i kerime. Yerinde 7 kat olduğuna işaret eder. 7 kat yerin ve ma ve o yerin içerisinde barındırdıklarının Rabbi olan Allah'ım. Barındırdığı şeylerin, 7 kat yerin bulundurduğu, barındırdığı şeylerin Rabbi olan Allah'ım. و رب الشياطين وما ادللنا شيطان لربي onların saptırdıkları kimselerin rabbi olan Allahım ve rih rüzgarın rabbi ve ma alıp götürdü rüzgarın alıp götürdüğü şeylerin rabbi olan Allah'ım es'eluke khayra bu beldenin bu köyün bu yerin senden hayrını isterim ve khayra ehliha ve hayır ma fiha wa uran al ve oranın içinde bulundurdu o beldenin içinde bulunan şeylerin de hayrini isterim bu karyenin bu köyün bu beldenin Şerrinden sana sığınırım. Ve audu buke min şerriha ve şerri ehliha ve şerri ma fiha. Oranın ahaliyetinin şerrinden ve içinde bulundurduğu, barındırdığı şeylerin şerrinden de sana sığınırım diye dua edim. Subhanallah. Çok güzel bir dua. Bu aynı zamanda bir yerden bir yere yolculuk yaparken bir yere uğradığımızda, girdiğimizde herhangi bir beldeye uğradığımızda bu duayı yaparız bu dua aynı zamanda yolculuk esnasında böyle bir yerlere gidildiği zaman yapılacak dua evet bu Hüsnül Müslim diye bildiğiniz küçük dua kitaplarında var, oradan bakabilirsiniz ezberleyemeyen insan açar elinde kitabından okuyabilir Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanla karşılaşma esnasındaki duası onun hediyinden yani sünnetinden bir sünnet Böyle yapar. O Uhud'da, diğer savaşlarda yani Bedir'de, Hendek'te yaptığı duaları da söyledik geçtiğimiz derslerde. Hatta birinde o kadar uzun, o kadar güzel dua yapıyor ki savaşa başlamadan önce. Yani nihayetinde hep bu sünneti, a.s. sünneti. İşi tamamen Allah Azze ve Celle'ye havale ediyor, ona bağlıyor. Çünkü yardım sadece Allah subhane ve teala'nın katında. Başka kimseye de. Öncelikle ona havale ediyor. Ebu Davud da Tirmizi'de sahih bir senetle gelen hadiste, Enes'ten gelen bir hadiste şöyle dua edermiş. Bir yere kaza ettiği zaman, savaştığı zaman adudi. Ey Allah'ım, sen benim destek destekçimsin. nasri. Sen benim yardımcımısın. asul Ey Allah'ım, seninle ben düşmana hile kurarım. Seninle saldırır, seninle savaşırım diyor. Böyle dualar yapmış. İmam Şafii'nin Um Kitabul Um diye bir kitabı var. Şıkı kadınlı bir kitap. Orada rivayet edilen bir hadiste, mekhul radiyallahu anh ten rivayet edilen bir hadiste Ali sıratu vesselam diyor ki: "Utlubu icabeted du'a indel indel iltiqa'l cuyush." Yani askerlerin karşılaşma, orduların karşılaşması esnasında duanın icabetini isteyin. Yani duanın kabul olmasını isteyin. Başkana zaman ve ikamet-i salah ve nuzul el matar. namaza ikamet esnasında ve yağmur yağma esnasında. Kardeşlerim, duanın kabul olduğu saatler, zaman dilimleri var. Bunları gözetmek lazım, hatırlamak gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bir, bir, Savaşta iki ordu karşılaştığı zaman, iki ordu karşılaştığında hemen savaşın öncesinde dua edin. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Çünkü o zaman dualara icabet ediliyor. İki, ikamet, namaza kamet getirdi dilinde. Bir başka hadisten de biz bunu anlıyoruz ki yani namaza kamet getirilmesiyle ezan arasında. Ezanla kamet arasında. Ezan ile kamet arasında. Evet. Yağmur yağarken, çünkü Allah'ın rahmeti iniyor o anda. Yağmur yağarken dua edeceksin. Başka, cuma günü, İmam hutbeye çıktıktan ta ki güneş batımına kadar özellikle de cuma günü, ikindi ile akşam arası duaların makbul olduğu bir zaman. Bir başka hadiste geldiği üzere iftar anında. Yani oruçlu kimse iftara etmeden önce, ezan okunmadan önce yaptığı dualar. Bunlar hep icabet zamanları. Bunları gözetmek lazım. Bir de her gün biliyorsunuz gecenin üçte ikisi geçip üçte biri kaldığı zaman Allah Azze ve Celle dünya semasına nuzleder, iner ve hanı bana dua eden yok mu, istiğfar eden yok mu diye nida eder. Diyor. Onun duasına icabet edeyim. İstiğfarına karşılık vereyim diye, bağışlayayım diye. Evet Bu zamanları gözetmek lazım. Üçüncüsü, alınacak derslerden üçüncüsü değerli kardeşlerim, harp esnasında büyüklenmek, böbürlenmek ve söz ile bildiri okuyarak, böyle meydan okumak müstehaptır. Bunu dışında daha önce de zikrettiğiniz gibi böbürlenmek, çalım satmak yani caiz değil. Çalım satarak yürümek, <gülüyor> bizim tabirimiz artistlik yapmak tamam mı? Caiz değil. Ama işte er meydanda belli olur derler ya işte o er meydanında, savaşta yapacak yapacaksın. Amr ibnül Ekvah, Seleme bin Ekvah radıyallahu anhın amcası Anas Şiruh'u Heybere gidiyor ya. Orada bu mihrabın karşı mihrabın mer, karşısına yani Yahudilerin ileri gelenleri onların cesaretlisi kahramanının karşısına Amr Ekva çıktığı zaman bir şiir söylüyor. Ne diyor? Kat alimat Hayber <gülüyor> enni Amr şak el batal muğamir. Hayber ahalisi bilir ki ben amirim. Ve silahı keskin, kahraman ve atılgan birisiyim diyor. Böyle bir şiir okuyarak onlara meydan okuyor. Evet. Bu aynı zamanda bu sahabi savaşa çıkarken diğer sahabelere de teşvik eden, sürekli şiir okuyan bir sahabi. Hani hatırlayacağınız üzere Aleyhissalatü vesselam, onları kim okuyor Hayber'e giderken, Amir deyince Allah Amir'e rahmet etsin diyor. Çünkü şehit oluyor. Ali İbni Ebi Talip de, Amr şehit olunca ha, Ali İbni Ebi Talip çıkıyor bu e, merhabın karşısına. O da ne diyor? Enel leziz semmetni ümmi haydara ke leysi gâbatin kerihil manzara ufihim bis sayi keylil sendara Bu şiirleri okuyor. Ne demek? Anam beni haydar yani aslan diye isimlendirir. Aslan diye çağırır. Bana bu ismi verir. Manzarası yani heybeti, görünüşü böyle orman aslanları gibidir. Ben çabucak o kimseleri öldürürüm diyor. Ondan sonra da merhabanın işini bitiriyor. Evet. Bu gibi ifadelerden anlıyoruz ki savaş alanında böbürlenmek yani düşmana meydan okumak onları kızdırmak hem sözle hem kılıç sayılayarak bunlar caizdir. Bunu destekleyen bir başka hadis Ka'b bin Malik radıyallahu anh'tan geliyor. Aleyhissalatu vesselam diyor ki bu hadiste sahih اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِي Seyfihi ve lisani. Müslüman hem kılıcı hem de diliyle cihad eder. Evet. Zaten kardeşlerim dille cihad başka hadislerde geliyor. cahidu bi elsinetukum ve envalikum ve enfusikum şeklinde mallarınızla, dillerinizle mallarınızla ve canlarınızla cihad edin diyor. Evet. İnsan diliyle nasıl cihad eder? Hakkı söyleyerek, İslam'ı anlatarak, gücü nispetinde diliyle cihad eder. Malıyla hakeza, Allah yolunda harcayarak, gerek Allah yolunda savaşanlara, gerek Allah yolunda gayret gösteren kimselere harcayarak, Allah'ın dininin üstüne olması için elinden geleni yaparak, veyahutta da cihadın meşru olduğu bir ortamda canıyla mücadele ederek. Burada bu hadiste innel mu'mine yücahidu bisseyfihi ve lisanihi muhakkak ki mümin kılıcı ve diliyle cihad eder derken Allahu u Alem yukarıya işaret ediyor. Yani cihad ederken cihad ederken hem diliyle düşmanlarını kızdırır hem de eniyle kılıcını sallar ve hatta tüfeğini, topunu ateşler, bu şekilde cihad eder. Diyor. Evet. Allah'ın doğrusu biliyor. Dördüncüsü kardeşlerim, dördüncü alacağımız ders, savaştan önce savaştan önce İslam'a davet etmek, İslam'a davet etmek, hücceti ikame etmek, ikamet-ül ne demek? Yani delil sunmak. Delil sunmak ve ilahi emaneti, ilahi emrin emanetini tebliğ etmek vacip. Aleyhissalatü vesselam'ın burada yaptığı gibi. Evet. Çünkü Allah Azze insanların İslam'a girmesi, Müslüman olması savaşmaktan ve ganimet elde etmekten daha sevinlidir. Allah azze ve celle'ye kıyamet günü insanların kurtulması yani ateşten kurtulmaları onların azaba uğramalarından daha sevinlidir. Allah bunu murad ediyor, bunu istiyor. Deliller kitap ve sünnetteki deliller bize bunu anlatıyor. Yine bu savaşta Hayber Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ali ibn Ebi Talip radiyallahu anh'a verdiği nasihat o kaleyi fethetmeden önce, o güçlü olan kaleyi fethetmeden önce Naim adindaki kaleyi ele geçirmeden önce ona bir nasihatta bulunuyor. Ne diyor ona? Diyor ki unfuz ala risklik hatta tenzile besahathim onların sahalarına yani onların bulunduğu mıntıkaya ininceye kadar yavaş davran ağır ol yani önüne önüne geleni kırçma demek yavaşla thummahum ila'l islam onları islama davet et onları islama davet et Ve onlara Allah'ın hakkından üzerlerine vacip olan şey ne onlara haber ver diyor. Allah'ın hakkına haber ver onların üzerindekine. Sonra ne diyor? فَوَاللّٰهِ لِاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاهِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ اَيَّكُونَ لَكَ حُمُرٌ نِعَامٌ Allah'a yemin olsun ki senin elinle Allah'ın bir kişiyi hidayete erdirmesi sana kırmızı develerden daha iyilidir. Yani dünyanın en iyi nimetlerinden arabalarından katlarından yatlarından bugünkü anlamda diyorum daha hayırlıdır. Bir kimsenin senin elinde hidayete girmesi İslam'a girmesi kardeşlerim gaye İslam davetidir. Yani elde edilecek varılacak sonuç İslam daveti Onun dışındaki her şey, cihat dahil bir sebeptir, vesiledir daha doğrusu. Vesile, asıl gaye İslam daveti. İslam'ın insanlara ulaşmasıdır. Bunu tam tersine çeviriyorlar. Gayeyi savaşmak ve cihat diye algılıyor ve böyle düşünüyor, böyle iddia ediyorlar. Bu son derece yanlış. Bundan dolayı da kanlar, mallar dökülüyor, ırzlara geçiliyor. Subhanallah, bundan Allah'a sığınırız. Asil gaye İslam'ın ulaşmasıdır. İslam'ın ulaştırılmasıdır. Buna Allah Azze ve Celle kitabında bakın nasıl işaret ediyor. Ya eyyuhel lezine amenu idâ darabetum fî sebîlillahi fetebeyyenu. Ey iman edenler! Yeryüzünde savaşa çıktığınız zaman iyi araştırın. İyi araştırın. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْغَىٰ اِلَيْكُمِ السَّلَامَةً لَسْتَ مُؤْمِنًا Sakın ola! Size selam söyleyen, selam veren, İslam'ın ismini kullanan kimseye sen Müslüman değilsin demeyin. لَسْتَ <مُؤْمِنًا> Sen Müslüman değilsin demeyin. Ne için? تَبْتَغُونَ عَرَدَ الْحَيَاتِ Dünya hayatının menfaatini isteyerek, ganimetleri ve benzeri şeyleri isteyerek, sen Müslüman değilsin demeyin. فَإِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا Allah'ın katında birçok ganimetler vardır. Allah'ın katında birçok ganimetler vardır. Yani onları arzulayın demek. كَدَلِكَ كُمْتُمْ min قَابِلُوا Çok önemli bir ifade, püf nokta. ''Kezalikum kuntum min qablu'' Siz de önceden böyleydin. Siz de onların konumundaydınız. Siz de iman etmiş değildiniz önceden. Daha önceden öyleydiniz. Karşınızdaki o insanlar gibiydiniz. Subhanallah. ''Kezalikum kuntum min qablu'' Önceden siz böyleydiniz. ''Femennallahu aleykum'' Allah size ihsanda bulundu. Allah size İslam'ı nasip etti de size iyilik etti. İhsanda bulundu diyor. aleykum fe tebeyyenu. Allah size ihsanda bulundu. İslam'ı nasip ederek fe tebeyyenu o halde iyi araştırın diyor. Sakın sakın sen Müslüman değilsin demeyin size selam veren yani İslam kelimesini söyleyen ben Müslümanım diyen la ilahe illallahı diyen bir kimseye. İnnallaha kane bima ta'meluna habira. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Bugün nice Müslüman'ın dediği halde öldürülen, katledilen insanlar var. Bırak insanları, çocuklar var. Subhanallah. İslam bunların hiçbirine cevaz vermez. Ayet önümüzde çok açık, net kardeşlerim, çok net. Allah'ın öldürmek için Allah'ın kitabından delil getiriyorlar. Ama başka ayetleri başka ayetleri bu ve benzeri ayetleri ise pas geçiyorlar. Kur'an'a tek bir yerden bakılmaz. Hükümlere ayetlerin tamamıyla o husustaki ayetlerin tamamı o husustaki sünnetin delillerinin tamamıyla bakılır. Bunu da ancak alim olan insanlar bilir. Cahiller ayetlerde, Kur'an ayetlerindeki geçen bir bölümü cımbızlarlar ve onunla hüküm verirler. Haricilik buradan türemiştir işte. Tekfircilik buradan türemiştir. Sübhanallah. Allah bizi bundan korusun bu fitneden. Sahih-i Müslüm'de gelen bir rivayette, aleyhissalatü vesselam diyor ki Abdullah bin Amr'dan gelen rivayette Umurteni gatilen nası hatta yeşhedü la ilahe illallah ''Ve enni Muhammed ve enni Rasulillah'' Ben veya ''Enne Muhammeden Rasulullah'' Bir rivayete de böyle geliyor. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına insanlar şahitlik edinceye kadar ve Muhammed'in Allah'ın Rasulü olduğuna, peygamber olduğuna şahitlik edinceye kadar ''Ve yuqimus salata ve yutu Namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolun. Feida Amilu feida Fa'alu dalika asamu minnitimamaahhum ve em vahum. onlar buni yaptıqland buni yererde getirdiklerini kelime şaadet nama zekan O zaman bendenö mallara kanlarini ve mallarini kormuşlardan lla bi haqtiha ve hissabuhum al Allah anca lailah Allahın haqi müstesnadır yani onun geyi gerektirdi şeylerr müstesna yani bunların dışındaki la ilahe illallah ne gerektiriyorsa İslam'a giriş anahtarı o. Onun gerektirdiği şeyler neyse bu müstesnadır. Bir de onların hesapları Allah'adır. Yani ne demek? Bu şeyleri yerine getirip, kelime şehadeti yerine getirip de namaz, zekat bunları yerine getirdikten sonra bir kişinin hesabı Allah'adır. Yani dış görünüş zahiren o Müslümandır. Ama içi Allah Azze ve Celle'ye aittir. O bilir, hesabı Allah üzerinedir diyor. Böyle söyledikleri sürece kesinlikle onlarla savaşılmaz. Onlar kanları ve malları haram olmuş olur. Haram. Evet. Bunu, bu konuyu destekleyen bir başka hadis Müslüm'de geliyor. El-Mikgad ibn-i Esvet radiyallahu Diyor ki, ey Allah'ın Resulü Canfillerden bir adamla bir adamla karşılaşırsan ve benimle savaşır. Benim kılıcıyla benim ellerimden birini keser koparırsa. Sonra da bir ağacın altına bir ağaca sığınırsa ve ben Müslüman oldum derse Allah için. Ey Allah'ın Resulü bu kelimeyi söyledikten sonra yani kelime-i şahadeti söyledikten sonra la ilahe illallah dedikten sonra onu öldürebilir miyim? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayır diyor. Dedim ki dünyayı Allah'ın Resulü o benim elimi kesti. Elimi kestikten sonra, kopardıktan sonra bu kelimeyi söyledi. Onu öldürebilir miyim? Hayır diyor. Eğer öldürürsen diyor, eğer öldürürsen o zaman o adam senin konumuna düşer. Sen de o adamın o kelimeyi söylemeden önceki konumuna düşersin. Sübhanallah. Sübhanallah. Ne kadar net bir hüküm ya. Bugün nicelerini duyuyoruz. Korkudan söyledi, şimdiden söyledi, bundan söyledi diye kafa koparıyorlar. Kafa kesiyorlar. Bu Daesh tam haricidir kardeşlerim. Defalarca söylüyoruz bunlar harici. Bir de bunların uzantıları var. Bazı gruplar bunlar da haricidir. Bunlardan son derece sakınmak gerekiyor. Evet. Müslim'de ve Ebu Davud'da gelen bir hadiste Ebu Musa radıyallahu anh'tan <gülüyor> Ashabundan Ali Ali'ye selam gönderdiği zaman bir yere gönderdiğinde diyor ki "Beşürü ve la tune piru müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve yessiru ve la tu'assiru kolaylaştırın, zorlaştırmayın" diyor. Yani bir insanın birine gittiği zaman bir gülümseyip selam vermesi bile çok önemli biliyor musunuz? Nefret ettirmemek için. Zorlaştırmamak için bir giriş bir kere. Mukaddime bölümü bile çok önemli. Ama biz bundan mahrumuz. Allah bizi bu hususta düzeltsin yani. Şimdi az önceki söylediğim ayet-i kerime var ya o Nisa suresindeki sizden birine birisi selam söylediği zaman Allah yolunda yani savaştayken ona Müslüman değilsiniz sen Müslüman değilsin demeyin diyor ya dünya maksatlarını, dünya menfaatını bu ayet kerimenin nuzulü şöyle nuzul sebebi daha doğrusu birkaç tane nuzulü var da onlardan bir tanesi ve çok önemlisi en önemlisi Usame bin Zeyd radıyallahu anh kendisi rivayet ediyor onunla alakalı bu ayet kerime diyor ki aleyhissalatü selam bir seriye yani bir birlik içerisinde kendisinin bulunmadığı şeylere seriye deniyor bir birlik içerisinde bizi gönderdi diyor biz cuheyne kabilesinden hurafat hurugat düzeltiyorum hurugat adlı bir mevkiye geldik diyor ben bir adama yetiştim o la ilahe illallah dedi diyor yani düşman tarafından bir adama yetiştim o da la ilahe illallah deyince ben de ona silahımı dayadım ve öldürdüm diyor subhanallah Sonra da diyor içime bir kuşku düştü. Yani içimde bir şey meydana geldi. Geldim bunu diyor Allah Resulü Aleyhissiratü Vesselam'a anlattım. Bunu paylaştım diyor onunla. Aleyhissiratü Vesselam diyor ki La ilahe illallah dediği halde sen onu öldürdün. Diyor. Dedim ki Ey Allah'ın Resulü silah korkusundan o bunu söyledi diyor. Yani ölüm korkusundan demek. Silah korkusuyla bunu söyledi deyince sen diyor Gerçekten bu sözü la ilahe illallahı kalbinden gerçekten söyleyip söylemediğini anlamak için kalbini yarıp baktın mı diyor. Onun bu ifadeyi kalbinden söylediğini anlamak için kalbini mi yardın diyor. Kalplere kim muttali? Kim bilir kalpleri? Allah Azze ve Celle innehu alimun bidatü sudu o kalplerin özünü bile bilendir diyor. Kimse bilemez kalbi. kalpleri okuduğunu zanneden insanlar veya öyle iddia edilen kimseler, onlar şeytanlarla iştigal eden insanlar. İfadeye bak, sen kalbini yardım mı diyor. allah Ekber. Ve diyor ki Usame radiyallahu anh aleyhissalatü vesselam bunu tekrar etmeye devam etti. Yani ne kadar kötü bir iş olduğu için, subhanallah. Yani insan dayanabilir mi? Bir peygamberden azar işitiyorsun yani. Devam et. Hatta ben o vakit yeni İslam'a girmiş olmak istedim diyor. Yani o zaman İslam'a girmiş olmak istedim diyor. Allah-u Ekber. Ne kadar ağır bir iş olduğunu görüyoruz değil mi? Çok net ifade ediyor. Yani bir Müslüman, bir La İlahe İllallah diyen bir kimseyi bak. Müslüman olup olmadığından emin olmayabilirsin. Ama La İlahe İllallah dediğinde Müslüman olduğuna kanaat edeceksin. Onun hakkında sen Müslüman değilsin diyemezsin. İster savaşta ister barışta olsun. Kalbe, şu kalbe Allah Azze ve Celle Muttali. Ne zaman ki o İslam'ı bozan şeyler ortaya çıkarsa net bir şekilde o zaman İslam'dan çıkar. Onu da zaten onu da sen ben çıkartamayız. Bilen insanlar ona tebliğ etmesi, anlatması cehaletini gidermesi gerekiyor. Ondaki cehalet varsa onun gitmesi gerekiyor tevil yanlış tevil yorum varsa bunların hep bertaraf edilmesi gerekiyor. La ilahe illallah dedikten sonra. Bunlar basit şeyler değil kardeşlerim. İnsanlar tıpkı markete girer gibi eve girer çıkar gibi insanları İslam'a küfre sokuyorlar çıkarıyorlar. Kendileri de öyle zaten. Ben daha önce kafirdim subhanallah. Şimdi Müslüman oldum diyor. Anlamın babam kafir diyor. Ya bu kadar basit mi bunlar ya? Kafir olduğu zaman bir insanın kafir olduğu zaman babanla kafir diyorsan sen ona mirasçı olamazsın bir kere. Müslümanların mezarlığına defnedilemezsin. Cenaze namazı kılınmaz haşa. Evliyse boşanır. Bunları yapabiliyorlar mı? Hiçbirini yapamaz bunlar. Hiçbirini yapamaz. Bunlar ancak ağızlarından böyle konuşurlar. Allah bu gibi fitnelerden bizi korusun. Amin. Subhanallah. Bununla ilgili bir hadis daha var. Aynı hadis ama oraya hemen hemen aynı ifadeler. O zaman girmeyeyim. 5 konu 5 konu kardeşlerim alacağımız derslerden beşinci konu kafirlerle Haram aylarda savaşmanın ve harbetmenin etmenin caiz olması. Müslümanlara, kafir kimseler hiyanet ettiğinde, sulhu anlaşmayı bozduğu zaman, ateşkesi bitirdiği zaman, haram aylarda onlarla savaşılır. Evet. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle yes -haram Sana haram aylarda savaşmaktan soruyorlar. Kibir. de ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Vasad dun ensa bilillah. ve Allah uzaklaştırmak tamam. Sonra Allah Azze ve Celle Maide Suresi'ndeki şu la <gülüyor> Ey iman edenler Allah'ın şiarlarını ihlal etmeyin. Haram ayı. Yani haram ayda savaşmayın haram aylarda. Vel hediye kurbanlıkları. Vel kalayda keza, Bu hac için kurbanlıklar kastediliyor Bunları Allah'ın şiarlarını e, ihlal etmeyin. Diyor. Haram aylarda savaşmayı yasaklayan bir ayet-i kerime. Şimdi müellif diyor ki, kitabın müellifi, bu iki ayet-i kerime Medine'de iniyor. İkisinin arasında aşağı yukarı sekiz sene vardır diyor ve bu ayetlerin nesx yani hükmünün ortadan kaldırıldığına dair sahip bir delil söz konusu değil. Kıyamet gününe kadar, kıyamet gününe kadar hükme bak edi. Ali ve Selam haram ayın içerisinde kafirlerle savaşmıştı. Ve Hudeybiye'den zilhicce'ye dönüyor. Haram aylar kaç tane? 4 tane. 4 tane haram ay var. Üçü peş peşe. Hangisi sonlan? Recep Şalol ono zilkade zilkade zilhicce muharrem recep. ve recep aylar Peş peşe hac ayları diye biliniyor, recep onlardan ayrı bizim recep değil tabi <gülüyor> şimdi kardeşlerim bu aylarda savaşmak Normalde haram. Ama kafirler başlattığı zaman bu ayları haram aylarda kafirlere karşı savaş açılabilir. Evet. İbni Kayyum Rahimahullah, Zâdül Maad adlı bir eseri var. Bunu biliyorsunuz. Tercümesi de var zaten bunun. Diyor ki, haram aylar hususunda düşman savaşı ilk defa başlattığı zaman düşmana karşı savaşılması hususunda bir hilaf yok. Yani buna karşı çıkan yok. İhtilaf savaşı başlatıp başlatmama hususundadır. Cumhur cevaz vermiştir. Demişler ki e, savaşın tahrimi yani haram kılınması mensuptur diyorlar. Bu da 4 mezhebin görüşüdür diyor. Allah onlara rahmet etsin. 4 mezheb imamının görüşüdür. E, ata tabiinden ata ve başkaları da E, mensuk olmadığı, sabit olduğu görüşüne gidiyorlar. İbni Kayyım Rahimahullah da aynı şekilde ayetlerin hiçbirinin mensuk olmadığı görüşüne gidiyor. Netice itibariyle, racih olan görüşe göre, daha doğrusu müellifin tercih ettiği görüş, Atanın ve İbni Kayyım'ın Rahimahullah'ların Allah onlara rahmet etsin, onların tercih ettiği görüş, e, haram aylar haram aylar Düşmandan bir ihanet olduğu zaman yahut bir kışkırtma ve ahdi bozma söz konusu olduğunda onlar başlattığı zaman Haramaylar'da savaş caizdir. Evet. Buna Aleyhisselatü Vesselam'ın e, daha önceki zikrettiğimiz savaşları sonra ileride gelecek bahsedecek şeyden sonra Mekke'nin fethinden sonra değerli kardeşlerim e, taife sefere gitmesi Zilkade'de e, ve benzeri uygulamaları buna delildi. Demek ki haram aylarda düşman başlattığı zaman e, savaş yapılabilir. Altıncısı ve sonuncusu. Düşmandan yana bir zayıflık ortaya çıktığı zaman eee İyimser düşünmek İyimserlik Adetmek müstahaptır diyor Bunu da müellif kitabın yazarı ee, Harabet Hayber ifadesinden alıyor Aleyhisselatu vesselam Ashabıyla birlikte Haybere geldiği zaman Hani Hayber'in oranın Ahalisi çalışanları işçileri ee, Kürekleriyle kazmalarıyla Küpeleriyle dışarıya çıktığı zaman Bakıyorlar ki Muhammed Aleyhisselam ve ashabı barışıyorlar Muhammed ve ordusu diye Ondan sonra da hemen kalelerine sığınıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onların bu halini görünce ne diyor? Harabet hayber. Hayber harap oldu diyor. Biz bir kavmin menzilesine, sahasına onların memleketine indiğimiz zaman uyarılanların sabahı ne kötü olmuştur diyor. Bununla da Yani savaşı elde edeceğini düşünüyor. Böyle bir iyimser bir e, hava estiriyor. Bu ifadeyi kullanarak. Bu alınmış. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir? Değerli kardeşlerim. Yani Sıraatü Vesselam'ın her bir yaptığı savaş, her bir yaptığı uygulama gerçekten bizim için çok değerli. Hepsinde dersler var. Hepsinde ibretler var özellikle topsun, toplumsal olaylarda Aleyhisselatü Vesselam'ın siretine, savaşlarda yaptığı uygulamalara bakmadan hareket edemeyiz. Bizim örneğimiz o. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ عُسْوَةٌ Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nü sizin için en güzel örnekler vardır. Diyor. Yani bugün karşılaştığımız her şey, hatta kıyamete kadar karşılaşacağımız her şeyde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından misaller ve örnekler var. Oradan örnek alarak Ama bilen insanların yönlendirmesiyle hareket eder Allah bize böyle güzel dersler çıkartan, hakka isabet eden, batıldan uzak olan kullarından eylesin. Bize imanı sağlamlaştırsın, güzel göstersin. Batılı, şirki, küfrü, isyanı, bunlara da bize kerih göstersin. Hâdâ vallâhu sallallahu sallallâhu âlâhu âlânebînâ Muhammed subhanâk allâhümme ve behamdik. Eşhede lâ ilâhü l'an testâfirûk ve tûbû uleyh.